Allah'u la şerike lehu eşhedü enne muhammeden ve rasulü <gülüyor> amme be'ed. Evet. <gülüyor> geçen, geçen dersimizde demiştik ki kardeşlerimizin isteği üzerine inşallah tatilden sonra dersimizin konusu bidat demiştik. Ve geçen hafta bir mukaddime yapmıştık. Bugün inşallah daha detaylı bir şekilde bidatın ne olduğunu ve ne gibi bir bidatlar veya da çeşit bidatlar olduğuna inşallah değineceğiz. birisi diyor ki, evvelen tariful bidati lügaten. Tariful bidati lügaten. Ey, lügat itibarıyla bidatın tarifi veya hatta manası. Lügatla daha önce demiştik ki yani lügat Türkçe'de diyorlar ki sözlük anlamı. Lügatın biliyorsunuz bir lügat anlamı var yani sözlük anlamı bir de istilahi anlamı var. Türkçe'de terim diyorlar. Ve diyor ki burada ta ki maddetu bedağa, fil Lügatı Arapya bimanga al şey al ala غير مثال سابق. al şey al ala غير مثال سابق. Ayn benzeri olmayıp dinde yeni olan her şey. Ve biliyorsunuz dinin dışında Ali Sat ve Selam döneminde olmayıp bu zamanda birçok dünyevi yönden teknolojiler mesela şu andaki teknoloji şu bu falan filan birçok şeyler veyahut da kitapların basılması, okulların yapılması. Ondan sonra efendim Kur'an-ı Kerim'in tecmîüdül edilmesi veyahut da hadis kitapları şunlar bunlar. Bunlar nedir? Bunlar hepsi yani bidat sayılır onun için. Çünkü geçmişte Ali Satt ve selam döneminde şimdiki gibi böyle bir tasnif söz konusu değildi. Örneğin geçmişte uçak yoktu. Bugün uçak var. Geçmişte top yoktu. Bugün top var. Geçmişte mesela ee, klasinkov, tüfek, bu falan filan yani kurşun şeklin sıkılacak şekilde yoktu. Bugün var. Mesela geçmişte mesela minareler yoktu. Bu zamanlarda minareler var. Mikrofonlar yoktu. Şimdi var. Hatta Türkiye'mizde bazı ee, tasavvuf ehli cemaatinin lideri mikrofonda bile konuşmayı şey yapmıyor ki mikrofonda konuşmak bidaattır. Belki yani en azından bunu tanırsınız. Yani mikrofonda konuşmak bidaattır. Ama dinle ilgili birçok bir ve hurafeler yapıyorlar. Mikrofonla konuşmuyorlar bidaattır diye ama Mercedes arabasına biniyorlar. Veyahut herhangi bir araba Mikrofon Mikrofonda Avrupa'nın veyahut da küfür ümmetinin yapmış olduğu bir alet araba da yapmış olduğu bir alet. Öyle değil mi? Veya da şu anda cep telefonları. Acaba cep telefonlarıyla hiç konuşmuyorlar mı? Cep telefonlarıyla yeni bir alet. Yani bu zamanın iletişim bir aletidir. Geçmişte öyle bir şey yoktu mesela. Ha O zaman biz bid'at dediğimiz zaman şer'i yönden konuştuğumuz bid'at. Şer'i yönden bid'at kesinlikle İslam'da nedir? İslam'da caiz değildir. Anlaşılıyor mu? Ve burada Allah Celle Celaluhu Ahkaf suresinin 9. ayetinde Allah Celle diyor ki Kul ma kuntu bid'an minal rusuli Allah Celle Celalü Aleyhisselatü Vesselam'a seslenerek diyor ki Ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Veyahutta Ey Resulüm tamam Veyahutta Ey Habibim Artık ne dersiniz deyin çünkü Buradaki kul anlamına genelde Alimler Eyühe Arrasul diye hitap ediyorlar. Bazı Türkçe'de mesela bazı meal kitaplarını yazan veya tefsirlerde diyorlar ki Ey Habibim, Ey Resulüm gibi sözler sarf ediyorlar. Oysa ki alimler genelde bu hitaplarda yani Allah-u Teala'nın ve Vesselam'a ey yuhar resul veya Eyüha-l-Nebi diye hitap ediliyor. O şekilde tefsir ediyorlar. Kul Allah-u diyor ki Kul Eyüha-l-Resul De ki Ey Resul Ey gönderilen elçi Tamam mı? Ma kuntu bid'an min ar Ben resullerin ilki değilim. Ey geçmişte gönderilen resullerin içinde ilk resul değilim. Ondan sonra Bakara suresinin 117. ayetinde diyor ki: "Bedius semawati vel ard." Yani Allah celle buradaki ki bedi' ay icat anlamına geliyor. Tamam mı? Bedius semawati vel ard. Ey misalsız geçmişte misalsiz, misali olmayan veyahutta misalsız bir şekilde Allah Celle Celaluhu gökleri ve yeri yarattı. Ve biliyorsunuz Allah Celle Celaluhu'nun yarattığı şeyler ile veyahutta icat ettiği oluşturduğu ile insanların icat edip oluşturdukları şeyler arasında fark var. Allah Celle Celaluhu yoktan var ediyor. Ama insanlar genelde var olan şeyden bazı şeyleri yaratıyorlar veya da icat ediyorlar veyahut da oluşturuyorlar. <gülüyor> Yaratmak ve icat etmek aynı manada geliyor. <gülüyor> Dolayısıyla şu anda geçmiş zamana göre maddi yönden veya teknolojik yönden oluşan bütün bunlar hepsi nedir? İcattır. Yani daha başka bir dille yaratmaktır. Örneğin şu cep telefonunu kim yarattı? Yani kim icat etti? Kim oluşturdu? Filan filan filan. Ama bu cep telefonu veyahut da bu kamera veyahut da şu televizyon veyahut da bu araba, bu tüfek, bu uçak, bu top bu bilmem ne? Tamam mı? Her çeşit teknoloji tamam mı? Belli bir şeyden var edildi. Ey Var olan bir şeyden var edildi. Ama gökler ve yerler ve bunların arasında olan şeyler benze, benzersiz bir şekilde yaratı, yaratıldı. Ey daha öncesi olmayan, ey göklerin misali hiç yoktu. Allah Celle Celalhu yoktan var etti. Ve buradaki Bediülmammati vel ard, ey Allah Celle Celalhu göklerin ve yerin yaratıcısıdır. Ve Allah Celle Celalhu her an için istediği an bir şeye ol dediği zaman hemen olu verir. <coughs> evet. işte buradaki lügat anlamı şer'i anlamı ise diyor ki ta'riful bida'ati şer'an ay istilahi yönden şer'i yönden ve esas bizi ilgilendiren olan bu şeydir bu buradaki şer'i manasıdır elbida'atu fi şer'i hiye ma uhditha fid dini min gayri delil şer'i yönden bida'at delilsiz bir şekilde aslı daha önceden Ali Satt ve selam zamanında tamam mı misali olmayıp sonradan ey din tamamlandıktan sonra sonradan belli asırlardan sonra dine yansıtarak veyahut da dinden göstererek dine mal ederek bazı ibadetleri icat etmek. Ve bu icat ettikleri delil Kur'an'dan ve sünnetten kesinlikle hiçbir delili yoktur. Yani asıl hususi delil yoktur. Ama bazen bakarsın bazı şahıslar ida hasene dedikleri şeylere genel delil yani delil amden getiriyorlar. <gülüyor> Örneğin tasavvuf ehli Allah'ı anarken, zikir yaparken mesela Allah Allah Allah veya hu hu hu, veya hay hay hay sözleri. Biz bu sözlere baktığımız zaman Ali Satt ve Selam döneminde kesinlikle ne Ali Satt ve Selam, ne de ashabı, ne de tabiin, ne de etbat tabiin böylesi bir zikir veya hutta bir anma anılmış değildir Allah Celle Celalı. Ali Satt ve Selam hiçbir zaman Allahı mufred ismi ile ne yapmamıştır zikretmemiştir ve anmamıştır. Dememiş mesela Errahman Errahman Errahman Errahman Errahman Errahman. Rahim Rahim Rahim Rahim Rahim. Allah Allah Allah Allah Allah. Hu hu hu hay hay hay gibi zikirler ve anmalar kesinlikle Ali Satt ve Selam döneminde kesinlikle bu neydi bu bunu yoktu. Dolayısıyla bu olmayınca bakıyoruz ki burada tasavvuf ehli veya tarikat ehli Müslüman kardeşlerimiz biz bu Müslüman kardeşlerimizin çoğunun çoğunun niyetleri iyi olduğuna inanıyoruz. Ve biliyorsunuz tarikat ehli ve tasavvuf ehli yani dal daldır. Dalları çok. Aralarında aşırı gidip sapan insanlar olduğu gibi aralarında aşırı gitmeyip tamam mı? Mu'tedil olan Müslüman kardeşlerimiz de var bu tarikat ehli içinde da tasavvuf ehli içinde. Dolayısıyla burada bu zikri yaparken bakıyoruz ki bunu Hz. ve Selam döneminde yoktur ve bunun delili de yoktur. Dolayısıyla bu deli, bu gibi sözleri nereden alıyorlar? Mesela bazı ayetlerde Allahu la ilahe illahu ilahu üzerinde durarken diyorlar ki o zaman hu hu bu ayetten hu hu zikri nedir? icat edilebilir veya da çıkartılabilir. Delili nedir? İşte burada. Nedir? E ee, Allah diyor ki Allahu la ilahe illahu. Burada biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de ayetler üzerinde sükun arız şeyinde durduğu zaman asıl itibarıyla mutaharriktir. Ama durduğu zaman o zaman ne oluyor? Sükun-u arız oluyor. Ey arızalı sükun oluyor yani asli sükun değildir. Allahu la ilahe illahu. Durduğu zaman illahu üzerinde durur. Ama bu ayetten bu zikre bu ayet kesinlikle ve bu ayetten delil alınmaz. Acaba haşa vekalle yani Allah celle celaluhu bunu bilmiyor muydu? <gülüyor> Ali (s.a.v.) bu gibi ayetlerden bu gibi zikirler müstakıl olacağını veyahutta eğer müstakıl olacaksa neden Allah celle celaluhu (s.a.v.)'e bunu bu gibi şeyleri tevcih etmedi ve otta neden Alileyat ve selam bu Müslüman kardeşlerimizin bu gibi ayetlerden müştak ettikleri ve yokta çıkarmış oldukları bu sözleri neden Aliat ve selam onlar gibi çıkarmadı yoksa bunlar aleyat ve selam'den daha mı bilgilidirler yoksa ayrıriyet veyahu da daha bir cümleyle yoksa her şey vaelle yani Allah Celle Celal ve aleyat ve söylemedi de gizledi de yoksa bu ehli tesavvufun tarikatını oluşturan insanlara mı vahyetti işte siz bu gibi ayetler bu gibi zikirleri oluşturabilirsiniz. Değil. Ha O zaman İslam alimleri ve özellikle selef alimleri ve bunların arasında dört mezhebin imamı ve öğrencileri kesinlikle böyle bir zikri kabul etmiş değiller ve böyle bir zikri de sunmuş değiller. O zaman Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ve anlayışına aykır, aykırı olan herhangi bir ibadet, dinde herhangi bir ibadet, bu ibadet delilsiz olduğu için kesinlikle bu nedir? Bu ibadet makbul değildir. Ey o kişiye reddedilir. Neden? Çünkü aslı veyahutta delili olmayan bir ibadet icat ettiği için bu ibadeti icat eden insan öldükten sonra bu ibadet ile veyahut bu ibadet denilen bu ibadetle ibadet eden kişi o kişinin amel defterine kıyamet kopuncaya kadar ne kadar kişi bu gibi ibadetle ve da bu gibi zikirlerle yaparsa onun amel defterine ne yapılır? Bir seyyiye yazılır. Yani günah yazılır. Niçin? Çünkü Allah Celle Celaluhu'nun Resulünü tevcih etmediği bir zikir veyahut Aleyhisselam'ın kendisi ve ashabına tevcih yapmadığı bir zikir ile ne yapıyorlar? Yeni bir ibadetle ortaya çıkıyorlar. Çünkü Hazreti Atveselam'ın sünnette yapmış olduğu zikirler veya o hepsi sünnette bellidir veya da Kur'an'da bellidir. Dolayısıyla burada ma uhdisa dini din min gayri delil. Ey dinde delilsiz veya o delili olmayan icat edilen her ibadet denilen ibadet bu ibadet gerçek manada, hakiki manada ibadet değildir ve bu bidattır. Ve Allah Resulü <gülüyor> Aleyhisselatü diyor ki Kullu bidaatin dalale ve Bazı insanlar, bazı Müslümanlar diyorlar ki hayır efendim, orada bida-i hasene olduğu gibi, tamam mı? Bida-i seyyiye se e var. Hayır. İslam alimleri bil ittifak din konusunda bida-i hasene diye bir şey yoktur dinde şeriatta bida hasene yoktur. Ve bunu iddia eden insanlar insanların kitaplarına bu meseleyi konuşurken ve tezirken baktığımız zaman kesinlikle Kur'an'dan ve sünnetten hiçbir delil sunmuyor. Bu ancak şeyhlerin veya hatta pir denen bu tarikatın pirleri veyahut hatta şeyhleri veya da alimleri ne yapmışlardır? bu gibi iştihatları etmişlerdir. Ve bu iştihatlar biliyorsunuz, daha önceden de demiştik. Nas'ın varlığında veyahut da delilin varlığında kıyas ve iştihat nedir? Batıldır. <gülüyor> delilin varlığında kalkıp birisi kıyas yapar, kesinlikle batıldır. Örneğin, sen kıblenin bu şekilde olduğunu biliyorsun ama kalkıyorsun kuzeye doğru namaz kılıyorsun. Bu tamam. namaz nedir? Bu namaz batıldır. Niçin? Çünkü... Kıblenin bu şekilde bes belli bir delil var. Dolayısıyla delilin karşılığında kalkıp sen delilin varlığında senin kalkıp da kuzeye yönelmen veyahut da şuraya veyahut da buraya yönelmen nedir bu ibadet? Her ne kadar fatiha, tekbiratü l-hiram, rükünler, şartlar, hepsi haiz olsa bile bu ibadet makbul değildir. Meddir. Niçin? Çünkü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki men amile amelen leysa aleyhi amruna fe huve raddun. Her <gülüyor> kim bil amel yapar yapmış olduğu amel بزم سنة مزا ويقن دايلسا ويقمش قلد عمل مقبول دايل در مردد ذلك أن للبدعة الشرعية قيودا ثلاثة تختص بها والشيء لا يكون بدعة في الشرع إلا بتوفرها فيه وهي الإحداث ديورك برداء إن للبدعة şer'i bidat dediğimiz zaman ve biz zaten bidatı konuşurken biz genelde şer'i yönden konuşuyoruz. Dünyevi yönden konuşmuyoruz. Demiyoruz minara, araba, top, mikrofon efendim, jowal, şu cep telefonu, şu bu falan filan. Dünya konusundaki meseleleri karıştırmıyoruz. Ama ileride inşallah mesela geçmişte sarf nah yoktu. Bugün sarf nah var. Ali Satt ve selam döneminde kim oturup da şu anda tecvid kuralları öğretildiği gibi Ashabı, Ashab'a tecvid kurallarını öğretmiş. Yoktu Ali mi? Yoktu. döneminde <gülüyor> sarf, nehu, kava'i, çubu, tecvid kuralları yoktu. Niçin? Çünkü hepsi Arap'tır. Ve esas, esas Arap lügatının esası olan insanlar Arapçada konuştukları ve da okudukları zaman nasıl okuyacakları ve okudukları gayet iyi bir şekilde bildikleri için bu ilme hiç ihtiyaç görülmedi. Ama artık İnsanların birbirine karışması, dillerin birbirine karışması, hatta bazı Arapların bile acemileşmesi, yani bazı bazı şahslar Arap'tır ama bakıyorsun ki konuştuğu zaman mesela peltek harfleri ise olarak çıkarıyor. Ama aslında Araptır. Niçin? Bu milletlerin birbirine karışmasıyla dil bayağı dilde bayağı değişikler oldu. Ha o zaman alimler Allah'ın kelamını Allah Celle Celalü tarafından Cebrail vasıtasıyla aleyhissalatü vesselam üzerinde indiği gibi okunması için alimlerimiz bu gibi kuralları tatbik etmek istediler ki Allah'ın kelamında tahrif olmasın. öyle ya bir acemi bir kişi ey Arap olmayan bir kişi mesela seyip okumak istediği zaman veya da tatbik etmek istediği zaman dili içeriden kalarak se diyecek öyle değil mi? S Türkçede S yani İngilizce S olarak. Değil mi? Ama bu Arapçada S okunmaz. S sindir Arapça. Tamam mı? Dolayısıyla burada nedir? Bu harf nedir? Peltek deniliyor. Arapçada el huruf el lethaviye diyorlar. El huruf el lethaviye 3. Arapçada peltek harfleri 3'tür. Es Hepsi aynı makhraçtan çıkıyor. Dolayısıyla bu gibi harflerin insanların birbirine karışması, dillerin birbirine karışmasıyla alimler bu gibi ilmi tatbik etmek için ihtiyaç duydular. Yine hadisler ve Kur'an artık bu dillerin birbirine karışması, insanların acemileşmesi, hatta Araplar bile Kur'an'ı okuyor bazıları anlamıyor. Yani her Arap Kur'an'ı anlamıyor ki ha bu Kur'an'ın anlaşılabilmesi için ne yaptılar? sarf ve nehu ilmini oluşturdular. Ve şu anda kavaid deniliyor. Tamam mı? Geçmişte ve senem döneminde Kur'an mesela bazı levhler, deriler, tahtalar şunlar bunlar üzerinde yazıldı. Şu anda mesela değişti. Yani o zamanki ile bu zaman arasında fark. Dolayısıyla mesela lugat yönden, yönden baktığımız zaman Kur'an'ın şu anda oluşan bu şekli geçmişte öyle değildi. Dolayısıyla Kur'an'ın bu şekle girmesi geçmiş zamana göre bu ne olmuş oluyor? Bir daha sayılmış oluyor. Öyle değil mi? Şu okulların şu anda mesela dünyada olan okulların geçmişte hep mescitlerde okunuyordu. Ders halkaları, mescitlerde diploma diye bir şey yoktu. Ebu Bekir ne diploma aldı, ne Ömer diploma aldı, ne şu, ne bu. Geçmişte tabi, ne tabi, hatta Emeviler döneminde, Abbasiler döneminde, Osmanlı döneminin bir döneminden sonra bu gibi okullar oluşturuldu. Ve bu okullar içerisinde okuyarak efendim işte diploma sahibi olan konuşur, diploması olmayan kişi konuşmaz. Veyahut da diploması olan görevli olur, diploması olmayan görevli olmaz. Geçmişte öyle bir şey yoktu. Ve şu anda diploması olmayıp da allame olan insanlar bazı şahıslar onları itibar etmiyor. Diyor ki ille de diploması olacak. Ya üniversite diploması ya lise diploması veyahut da doçentlik veyahut da doktorluk veyahut da profesörlük neyse. Bunlar hepsi nedir bunlar? Profesörlük, doktorluk, müftülük bilmem ne. Bunlar hepsi bir daattır şu anda bu sözler. Ama biz baktığımız zaman müftü geçmişte müftü kelimesi yoktu. Ali satt ve selam hem imamdı, hem cephede generaldı, hem de camide imamdı, hem de ders veren kişiydi, hem de müftüydü, her yönü Ama bu gibi isimler, bu gibi terimler veyahut da bu gibi cümleler yoktu. Sonra işte mesela din konusunda şu, şu şöyle konuşan bu müftüdür. Veyahut da bu şöyledir. Bu gibi kelimeler her ne kadar yeni ise de, bu sözlük açıdan yenidir. Yani yine de dinde aslı vardır. Ama bu gibi zikirler veyahut da mesela Şabanın yani bu kandil-mandil dedikleri Aleyhisselatü Vesselam Mevlid gecesi Aleyhisselatü Vesselam Mirac gecesi bu gibi gecelerin kutlanması ile ilgili kesinlikle geçmişten Kur'an'dan veya Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden Ashabın sözlerinden veyahutta tabin veyahutta tabin sözlerinden veyahutta fiillerinden hiçbir delil yoktur. Ve dolayısıyla diyor ki el ihdas. Birincisi nedir? El ihdas. Ay icat etmek. Bu ihdasla ilgili yani sallallahu ve sellem Sahih-i Buhari'de ve Sahih-i Müslim ittifakıyla diyor ki yani sallallahu aleyhi ve sellem "Men ahdese fi ma minhu" فهو ايش؟ فهو رد. her kim bizim dinimizde olmayan veyahut da dinimize uygun olmayan veyahut da sünnetimize uygun olmayan veyahut da dinimizde aslı olmayan bir ibadeti icat ederse o icat etmiş olduğu ibadet merdüttür, makbul değildir ve ona, o kişiye geri gönderilir. Ve bu gibi İbadetleri yapan bir kişi her ne kadar niyeti ikhlaslı, her ne kadar niyeti salih olursa bile bu ibadetleri yapan bir insan öbür dünyada dünyada hani bu gibi ibadetleri yaparak bu aşırı aşırı gidip de aslı olmayan ibadetleri yapan insanlar kendi kendi zihniyetlerine göre öbür dünyada bu gibi amellerle karşılaşacaklarını umuyorlar değil mi? Çünkü diyorlar şeyhleri, alimleri onlara o şekilde söylüyor. Halbuki bu gibi ibadetleri yapan insanlar öbür dünyada bu ibadetlerinden hiçbir nasipleri olmayacak. Bu olmayacak bu hadise göre. Niçin? Çünkü ve vesselam'ın sünnetine uygun değildir. Ve bu icat geçmişte geçmişten olmadığı gibi sonradan icat edildiği için bu nedir? Bu bidattır. İkincisi en yudaf hada ila'd din veyahutta bu icat edilen şey dine mal etmek dinin aslı nedir arkadaşlar veyahutta dinin temelleri nedir Kur'an ve sünnettir dolayısıyla bu daha dine mal edilince yani demek istiyor ki bu bidaatı Allah ve Resulü emretti veyahutta Allah ve Resulü tavsiye etti çünkü dinin temeli nedir Kur'an ve sünnettir İslam'ın esas temeli Kur'an, Kur'an'ı en iyi bir şekilde anlayan ve Vesselam dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam sünneti, Kur'an'ın ilk tefsiridir. Ha O zaman burada bu bidatı dine izafe etmek tamam mı? Dine izafe etmek nedir? Allah'a ve Resul'e iftira atmaktır. Allah korusun. Tabii ki bunlar bilerek iftira atmıyorlar. Teviller yaparak iyi niyet iyi niyetli olup, yani iyi niyetleri iyi davranarak diyorlar ki efendim, işte bu asıl dinde ne var? Namaz var. Asıl dinde namaz var. Ne olur yani Şaban'ın 15 gecesinde biz işte şu şu şu namazları kılsa mesela 30 rekat, 20 rekat, 10 rekat ve bu gecelere bu gibi gecelere bu gibi namazları tahsis etmek. Dinde namaz yok mudur? Evet dinde namaz var. Ama böyle bir namaz yoktur. Aleyhisselatü mesela ya siz bu kadar mı aşırı gidiyor? Hiç mi Allah, a, Allah a, Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını Müslümanlara hatırlatmayacağız? Mirac gecesinde toplanıyorlar. Gelin Allah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını okuyalım. Allah Aleyhisselatü Vesselam'ı hatırlayalım. Allah Aleyhisselatü Vesselam Şemal-i zikredelim. Veyahut da o gün işte Sire okuyalım, kitap okuyalım. Özellikle o gece. Veyahut da şu kadar namaz kılalım. Veyahut da o günü oruçla geçirelim. Tamam mı? Bazı Müslümanlar Tamam mı? Özellikle tasavvuf ehli ve da tarikat ehli kardeşlerimiz ne yapıyorlar? Bu gibi günlerde veyahut da bu gibi gecelerde kendilerin oluşturdukları özel namazlar var. Veyahut da özel zikirler var. Bu özel namazlar veyahut da bu kutlamalar veyahut da bu zikirler Ali Vesselam'ın döneminde yoktu. Aleyhisselatü Vesselam kendi doğum gününü kutlamadı. Ali satt ve selam kendi Miraç gecesini kutlamadı. Ashabı da kutlamadı. Tabein de kutlamadı. Hatta Tabein de kutlamadı. Hatta Emeviler ve Abbasiler döneminde de kutlamadılar. He tamam mı? Dolayısıyla siz niçin bunu kut e diyor ki Diyorlar ki biz Ali satt ve selam'ı daha çok sevdiğimiz için veyahut da sevdiğimiz için biz bu gibi geceleri ne yapıyoruz? Kutluyoruz. Veya hutta bu gibi zikirler yapıyoruz. Oysa ki Allah Celle Celalhu diyor ki إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وإ يغفر لكم Gerçekten eğer siz Allah'ı sevmekte iddialı iseniz o zaman bana tabi olunuz diyor Allah Celle Celaluhu Aleyhisselam diyor ki de ki onlara kul in kuntum kul ya eyyuher rasul yani ila hؤلاء in kuntum tuhibun Allah'a eğer gerçekten siz Allah'ı seviyorsanız ve bu sevgide de iddialı iseniz o zaman bana tabi olun Ey yapacağınız ibadetlerde benim sünnetime uyunuz. Hemen hevesinize göre ibadetler oluşturmayınız. Dinde usul var. Temeller var. Bu temel bu temeller aşılmaması gerekiyor. Bu din dinin temeli var. Kur'an ve sünnet. Dolayısıyla bu ibadetler Kur'an ve sünnete uyuyorsa yapacağız. Uymuyorsa yapmayacağız. Ali Resulullah selam yapmışsa yapacağız. Yapmamışsa yapmayacağız. Onun için ileride gelecek, önümüzde gelecek bir yani sünnet var. As sünnet terkiye diye bir sünnet var. E Ali ve vesselam'ın yaptığı sünnet ile terk ettiği sünnet var. Es sünnetul ve Sünne sünnetu terkii. E Ali vesselam'ın yaptığı sünnetler ve Ali Sattu vesselam'ın terk ettiği sünnetler. Şu Ali Satt yapmayı ve terk ettiği sünnetlerden bir sünneti hatırlacak var, var mı aranızda? Terk ettiği bazı şeyler. Tayip. Evet. Örneğin, teravih namazı. Yoktu. Teravih namazı yaptı. zamanla geleceğiz bu gibi şeylere. Örneğin Ali Satt ve bayram namazları için ne yapmadı? Ezan okumadı. O zaman ezan kulumayacağız. Ama birisi gelir, diyor ki, beş vakit namaz için ezan var. Ne olur da bayram namazı bu da bu da namazdır. Bayram namazı namazdır. Öyle değil mi? İster kurban bayram namazı olsun, ister Ramazan bayramı olsun. Bu da bunlar da namazdır. O zaman birisi gelir, der ki, cemaatine ve o yani o günün toplumuna göre makam oluşturan, makam sahibi olan bir kişi yani alim. Artık şeyh ne olursa olsun biz cemaatine diyor ki topluma diğer 5 vakit namazı gibi bayram namazını da bayram namazı için de ezan okuyalım. Herkes duysun gelsin. He, herkes duysun ve herkes bilsin. Birçok insan bilmeyebilir veyahut da namaz, mesela namazın ne zaman kalkılacağı bilinmediği için işte şu saatte veya şu dakikada namaz kalkılacak. O zaman ezan okuyalım ki herkes bilsin. Ama yok. selam bu bayramlardan ama ezan okumadıysa biz de ne yapmayacağız? Biz de okumayacağız. Ve birisi kalkıp okursa o zaman ne deriz? Deriz ki bu ezan bidattır. Selam, selam, selam. Bunlara daha değineceğiz. Daha neler gelecek? Daha biz şu anda temeldeyiz biz. Bidatın tarifindeyiz. Neler neler neler neler önümüzde gelecek. Bu bidat meselesi çok zamanımızı alacak. Ve her Müslümanın bilmesi ve kaçınması gereken şeydir bu. Her Müslümanın her Müslümanın bilmesi gereken şeyler. Ve daha doğrusu alimler ve ilim talebeleri ve davetçiler bu konuda çok güç veya hatta cüh sarf etmeleri gerekiyor. Müslüman ilim talebeleri ve e, davetçiler ve talimler bu meseleleri devamlı gündeme getirmeleri gerekiyor. Çünkü bu gibi şeyler gündeme getirilmediği için Müslümanlar maalesef şedid bunun bilimsizliğinde. Ve dikkat ediyorsanız burada söylediği Arabistan'da genelde bu gibi şeyler devamlı tekrar ediliyor. Tekrar edildiğinden dolayı alimler, ilim talebeleri, davetçiler tarafından bakıyorsunuz ki hiç kimse bu gibi bid'at ve hürafeleri yapmıyor. Niçin? Çünkü devamlı konuşuluyor. Mesela camilerde, ilim derslerinde, şurada, hutbelerde devamlı herkes, bütün suudlar biliyorlar ki onların mezheplerine göre namazın terki küfürdür. Buna rağmen devamlı söyleniyor. Tekrar ediliyor, tekrar ediliyor, tekrar ediliyor. Ve bakıyorsun ki bir adam muhadarat kullanıyor. Uyuşturucu dedikleri. Uyuştur, uyuşturucu kullanıyor. Hatta bazı bazı günlerde de içki, alkol da içiyor. Tamam mı? Zina yapıyor. Ben ne yapıyor? Ama namazını asla terk etmiyor. Niçin? Bu devamlı tekrarlandığından dolayı namazın terki küfürdür, küfürdür, küfürdür. ha O zaman kafir nedir? Kafir ebediyen cehennemde kalacak. Yok, ben diyor ebediyen cehennemde kalmak istemiyorum. Evet, benim günahlarım var. Ben zina yapıyorum, alkol içiyorum, uyuşturucu kullanıyorum ama diyor bunlar nedir? Bunlar küfür değildir. Ama namazın terki madem ki küfürdür ben namazımı asla bırakmam. Niçin? Devamlı tekrarlandığından dolayı. Dolayısıyla şirk, bid'at devamlı konuşulması lazım. Devamlı Müslüman ilim öğrencileri veyahut da davetçiler ve talimler devamlı bunu tekrar etmek lazım. Sürekli tekrarlanması lazım. Şundan, bundan, Hasan'dan, Hüseyin'den, Hüseyin'den o konuşsun, bu konuşsun ve devamlı meclislerde bu gibi şeyler hatırlatılsın. Tamam mı? Çünkü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki فَمَنْ رَأَ مِنْكُمْ مُنْكَرَ فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ فَاِلَّمِ يَسْطَعِفَ بِلِيْسَانِهِ فَاِلَّمِ يَسْطَعِفَ ب ra'a minkum munkar. Sizler her kim bir münker gördüğü zaman onu hemen değiştirsin. Ve bu münkerler devamlı görülüyor maalesef şiddet. Özellikle biz Türkler, biz Müslüman Türkler emri bil maruf nehi anil münker müessesi maalesef şiddet tamamen ilga edildi. Hatta İslamcılar arasında bile. Örneğin ben bir Müslüman olarak senden bir Kötülük gördüğüm zaman hiç sana söylemiyorum, hatırlatmıyorum. Ya dedim ki kızacak bir daha benimle konuşmaz. Veyahut da küsecek. Veyahut da ne olacak, şu olacak, bu olacak. Hiç birbirimize, veyahut da Müslümanlar, Türk Müslümanlar birbirleriyle oturuyorlar. Bakıyor ki mesela o sakalını kesiyor. Biyığını kesiyor. Bantolonu ta aşık kemiklerin aşağısına inmiş. Kadınlarla yürüyor. Kadınlarla musafaha yapıyor. Kadın erkek karışık oturuyor ve birbirlerini görüyorlar ve bunlar da bakarsın ki belki de İslam'ı savunuyorlar yani İslamcılar. Hani biz İslamcı İslamcı olmayan insanlar gayet normal her şey yapıyorlar. Bu İslamcı olan Müslümanlar. Ve bunlar birbirlerine ne yapmıyorlar? İyiliği emredip kötülükten sakındırmıyorlar. Peki o zaman bu müessese tamamen donduruldu, ilga edildi işte değil. Ha o zaman bu gibi bid'atlar da sünnet gereği gibi gereği şekilde Veyahut da gerektiği gibi konuşulmadığından dolayı bid'atlar hep piyasayı doldurdu. Ve bid'at sünnetin tam zıttı olan bir şeydir. Veyahut da bir ameldir. Bid'at sünnetin tam zıttıdır. Sünnetin terk edilip terk edilip bid'ata sarıldığı zaman kimse sünnetten bir şey anlamaz. Ve bu konuyla ilgili size bir örnek vereyim. Biz Türkler olarak. Biz Türkler olarak camilerimiz doğulu tesbih. Ve bakarsın ki sen orada köşede oturuyorsun. Elinle tesbih ediyorsun. Bakıyorsun ki bir kişi tesbih şöyle tuttu. bat diye sana tesbih sallıyor. Yani bakıyor ki parmaklarınla sayıyorsun. Sanki demek istiyor ki sana. Böyle sert atıyor sana. Diyor ki neyi bu parmağına al tesbihle. Çünkü tesbih, tesbihle yapılır. Bu nedir? O zaman esas sünnet unutuldu. Sünnet olan şey şeyin yerine ne oluşturdu? bir daha oluşturuldu. Çok defa böyle mescitlerde mesela izine gittiğim zaman inan ki adam böyle adam tesbih yani belki utanmasa kafama vuracak tesbih. Ha böyle önüme atıyor. Tabi ben normal oturuyorum yine ben devam ediyorum. Ve bir ara böyle aşırı bir Müslüman çıktıktan sonra ben biraz geç çıktım. O da bekledi ben çıkınca hemen bana sarıldı. Kurban dedi sen nerelisin? Dedim ki niye soruyorsunuz? Sormak istiyorum dedi. Yani ha, niçin soruyorsunuz? Ben onu konuşturmak istiyorum. Bakayım yani, yani amacı nedir? Yani sırf öğrenmek için. Kurban. Ya dedi işte sordum. Yok dedim mutlaka bir şey var ki soruyorsun. Ya kurban dedi sen dedi yap parmaklarınla tesbih yapıyorsun. Sana tesbih attığım şey yapmadın. Hiç iltifat etmedin. Tesbih tesbihle yapılır dedi. Parmaklarla değil. Bak evet. bu adam sünneti tamamen cehaletinden dolayı, inadından dolayı değil. Niçin? Çünkü alimler bu konuda konuşmuyor, ilim talebeleri konuşmuyor, davetçiler konuşmuyor ve o da konuşulan varsa, konuşan varsa da çok az. Belki parmaklarla sayılmayacak kadar. Yani. yani 80 milyon Müslüman içerisinde kaç kişi konuşuyor ve bu konuşanlar sesi her yere her yere ulaşmıyor ki ben ben orada tabii gereği şeyle ona anlattım. Anlattıktan sonra adam ikna oldu ve dedi ki Allah senden razı olsun. Demek ki bu Müslümanlar niyetleri iyidir ama bilmedikleri şeyin düşmanıdırlar. Bir insan bilmediği bir şey neyidir? Düşmanıdır. Ama bildikten sonra güzel bir üslupla anlatırsan adam bu adam Müslümandır ya. Bu adam Müslümandır inatçı değildir yani. Madem ki doğrusu budur, aleyhissalatü böyle yapmış, o zaman böyle yapılması gerekiyor. Vallahi diyor, ben işte filan filan tarikattayım, filan filan şeyhlerin yanındayım, filan filan memleyim. Daha bugüne kadar kimse bana parmaklarla tesbih yapılacağına dair sünnet olduğunu kimse bana söylemedi diyor. Ben diyor, ilk defa işitiyorum diyor bu yaşa geldim. Ve bu insana baktığın zaman Şekli maşallah sakallı, takkali, şervallı, yani namazlı, niyazlı temiz bir Müslüman gözüküyor. Ha bu zaman bu insanın bu gibi tesbihle, tesbih yapması nedir? Niyeti iyidir. Ama niyetin iyi olması veyahut da yalnız niyetin iyi olması, salih olması, amelin Allah katında makbul olması demek değildir. Ve alimlerimiz diyorlar ki amelin makbul olabilmesi için mutlak manada iki tane şartı var. 1. Allah yapılan amelin Allah için yapması. İkincisi Ali ve vesselam'ın sünnete tabi olması. Bu iki şarttan birisi eksik olursa o ibadet kesinlikle Allah katında amel defterine hayır veya sevap olarak yazılmaz. Bil akis bil akis seyyiye olarak bile yazılabilir. Seyyiye olarak yazılmazsa en azında hiçbir şey yazılmayacak. Çünkü bu adam art niyetli değildir. Şeyhlerinden öyle öğrenmiş. Tamam mı? Onun için böyle yapıyor. Böyle inandığı için böyle yapıyor. O zaman belki Allah Celle Celal bunu seyyiye olarak yazmaz. Ama o bidaatı oluşturan icat edenin amel defterine bu bidaatla veyahut da bu gibi şeylerle amel eden herkes onun amel defterine Günah yazılacak çünkü o adam yüzde yüz bilerek sünnete zıt bir ibadet olarak oluşturdu. O zaman o adam alimin defterine Allah korusun günah yazılacak. Evet. Üçüncüsü elleyesin de ihdath ile asıl şerî. Bu icat edilen şey hiçbir şer'i şerî dayalı değildir. Bir icat edilen ve bu icat edilen bu icat edilen kesinlikle dinden delili yoktur. İkincisi bu ızafe, tamam Bu ihdat ile din Allah ve Resulüne iftira atmaktır. Dese ki bu dindendir dese, yani dindedir demek yani Allah Celle Celaluhu emretti ve da sakladı. Örneğin bir haramı helallaştırırsa, harama helal derse, yani haramı kim helallaştırır? Allah Celle Celaluhu haramı kim halallaştırır? Allah Celle Celaluhu. Örneğin geçmişte Adem Aleyhisselatü Vesselam döneminde iki kız, iki kardeş birbirleriyle evleniyordu. Yakub'un şeriatında bir kişi iki kız kardeşi birleştirebiliyordu. Değil mi? O an için haram olan şeyi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatında Allah Celle Celaluhu ne yaptı? Haramlaştırdı. Ha dolayısıyla helal ve haram ancak helal ve haramı ancak Allah ve Resulü haramdır veya hat, helal diye, diyebilir. Dolayısıyla Allah'ın haramlaştırmadığı o da helallaştırmadığı bir şey bu dindendir dine izafet ederek demek o zaman Allah ve Resulüne iftira atmaktır. Allah ve Resulüne iftira atmak bilerek küfürdür bilmeyerek günahtır. Tamam mı? Bilmeyerek günahtır ey dinden çıkmaz ama bilerek iftira at, e, atmak Kesinlikle dinden çıkar o kişi kafir olur Allah korusun Ondan sonra diyor ki Ali satt ve selam. Ve iya kum umur. İmam Abu Dawudun rivayet ettiği meyutta ihraj ettiği bu hadis diyor ki iya kum Ali diyor. Iya kum ve muhdestat al umur. Fakınna kulla muhdestet bidga ve kulla bidgaat zallala başqa bir rivayette ve kulla zallatın Eş, finnar. Tamam mı? Ey, kullu ey ve umur. El umur, ey, dinde ihda, ihdas edilen ve da icat edilen her çeşit ibadet ismi verilen şey demektir. Tamam mı? Ey dinden olmayıp, aslı dinde olmayan, yeni oluşturulan bu ibadet türü nedir? fâ inna kulla muhdesetin bid'at e her icade, icad icat edilen dinde icade icat edilen ibadet nedir bidattır ve bu icadın cezası nedir diyor ki ve kullu bid'atin dalala ve her bid'at delalettir delalet ne demektir ey sapıklıktır ne demek sapıklıktır ey Ay, haktan ayrılmaktır kuran'ın ve sünnetin dışına çıkmaktır veyahutta İslam'ın çizgisinin dışına çıkmaktır. Tıpkı Allah Celle Celalühu'nun söylediği ve enne haza sıratım Din budur. Şu dosdoğru doğru yola uymayan her ibadet ister sağdan olsun ister solda olsun nedir? Bu ibadet batıldır. Kesinlikle miskal kadar öbür dünyada bundan nasibini almaz. O zaman Nasibini almayacağın bir ibadeti neden yapıyorsun kardeşim? Sen Ali vesselam'ın ve selamın yapmış olduğu tesbihleri, zikirleri, ibadetleri yap yeterlidir. Onun için İbn Mes'ud radıyallahu anh, diyor ki taktisadun fi sunnetin tam mı? ve afdalu min ijtihad fi'l bid'ah. O كما قال Yani sünnet sünnete sadece sünneti tatbik etmek, tamam mı? Örneğin duha namazı 2 veyahut da 4 veya da 8 veyahut da 12 değişik rivayetlere göre birisi dese ki ben her gün sabah 100 rekat duha namazı kılıyorum tamam mı? burada 2, 4, 8'e sarılması 100 rekat kılmaktan daha evdaldır. niçin? veyahut da en azı 2'dir birisi 8 rekat kılar, birisi 2 kılar, birisi 4 kılar bu iki rekat kılan insan sadece en azını yapması yüz aslı olmayan yüz rekat kılan kişiden çok çok çok daha Allah katında faziletlidir. Niçin? Çünkü bu sünnete uyuyor ve sünnetin en azını yaptı. Yani örneğin en duha namazı en azı iki rekattır. Diğeri yüz rekat kıldı. Yüz rekat dinde aslı olmadığı için bu kadar yorulmasıyla... Tam Okumakta o kadar Kur'an okuyor. Bak, içinde bir sürü Kur'an okuyor. Halbuki bir harf karşılığında kaç tane hasene var? 10 oh. tane hasene var. Elif, Lem, Mim. Bu adam 2-3 ayet okursa en azında 100 tane harf olur. 100 tane harfi ona çarptığın zaman ne kadar yapar? O zaman bunu yaptığı zaman, namaz esnasında bu gibi şeyler, bu gibi bidatlarda Kesinlikle bir miskazerre kadar bu gibi harflerin sıvabından nasibini alamaz. O zaman sünnetin en azını, en azını veyahut da arada bir yapması her gün sünnete ters veyahut da zut olan bir ibadeti gece gündüz bile yapsa yapmaktan çok çok daha faziletli ve Allah'a daha çok yaklaşımı olur. 5 dakika. dakika var. Tayyip. O zaman burada burada son verelim. Çünkü başka şeye gireceğiz. Tayıp. Vakit bittiğinden dolayı burada dersimize son veriyoruz inşallah. Rabbim celle celaluhu ömür ve sıhhat verirse e, önümüzdeki hafta inşallah bu konuya devam edeceğiz. Hadi vallahu alem. Sallallahu ve barik Astağfirüke vatubu ileyhi. Hocam bir soru sadece arayacağız. kapatıyorum. Kalsın. Diyor ki, e, ben evde baş açık gezebilir miyim? Yani hiç evde kimse evde takdirde çok baş açık. E bir da... Müslüman kadın mahremleri yanında saçını açabilir. Abesi yanında, babası yanında, dedesi yanında, amcası yanında tam daisi yanında yani mahrem olan veya hutta em em e, süt hemen kardeşi kardeşi yanında. Süt, tamam mı? He süt kardeşi. Bu gibi şansların yanında saçını açabilir. Şöyle boyu normal olarak yani bu şekilde mesela açık olabilir. Elini şuraya kadar mesela buralar böyle açık olabilir. Hatta bazı âlimler diyor ki dirseğe kadar bu şekilde. Tamam mı? Mahremleri yanında mesela bu şekilde gezebilir ama burası gözükmeyecek. Tamam mı? Ayaklar gene aşık aşık kemik aşık kemiklere kadar mesela fistan yani bu ayakları gözükebilir. Bazı ayet diyor ki aşık kemiklerin bir üstüne de çıkmakta bir veis yoktur. Daha fazla caiz değildir mahremi yanında. Tamam mı? Ve bir Müslüman kadın veya da bir Müslüman kız açık baş olarak Kur'an-ı Kerim okuyabilir. Ve biz biz Türkler olarak Bizim anlayışımıza göre Kur'an bir kadın Kur'an okuyacağı zaman mutlaka tesettürlü yani namaza durur gibi tesettürlü olması gerektiğine inanıyoruz. Bu inanç doğru değildir. Ve zayıf bir hadise dayanarak diyorlar ki işte Cebrail Aleyhissatü vesselam vahyi indirdiği Allah tarafından vahiy ile geldiği zaman tamam Aleyhissatü vesselam ani mudeffem zemmeluni zemmeluni yani zemmiluni, zemmiluni, şeyde, vahiy geldiği zaman ondan sonra Ümmü Ânne diyor ki ee, yani bana tarif eder misin diyor. O şeyi görsen diyor. Tanır mısın? Evet diyor. O zaman şu anda şu anda senin yanında mıdır? Evet diyor. Yani diyor ki şu anda bu vahiyi sana getiren senin yanında burada bizim meclisimizde mi? Evet diyor. Peki şöyle yapıyor. Gitmiyor. Şöyle yapıyor, gitmiyor. Saçlarını açıyor. O zaman Cibril diyor hemen kayboluyor. Ve bu hadisi sözde yani bunu hatta bazı alemler diyorlar ki bu hadis uyduruktur. Tamam Bazıları diyorlar ki zayıftır ve kesinlikle bu hadis doğru değildir. Yani demek istiyor ki baş açık olduğu zaman melekler o eve girmez. Doğru değildir. Melekler hangi eve girmez? Melekler masiyetin olduğu yerlere girmez. Rahmet melekleri. Ama kişinin, kişinin kişiyle biliyorsunuz dört tane melek var. Arkadan önden iki tane melek var. Bunu Allah Celle Celaluhu bu iki meleği görevlendiriyor. İnsanları her çeşit tehlikeden koruyor. Allah'ın takdir ettiği şeylerden hariç. Bir de sağda ve solda melekler var. Bunlar da birisi hayrı bir işleri yazıyor. Bu melekler hiçbir zaman insandan ayrılmaz. Ama rahmet melekleri var. Zikir, yani zikir halakaları da, takip eden, Allah anıldığı zaman, Kur'an okuduğu zaman bu rahmet melekler devamlı gezerler. Yani bu gibi zikirlerle mutahassıs olan melekler var. İşte bu gibi melekler, masiyetin olduğu örneğin, müzik çaldığı zaman, müzik çaldığı zaman melekler orada oraya girmez, kaçarlar rahmet meleklerim. Ama şeytanlar dolar. Tamam mı? Ama saçını açtığı zaman melekler kaçmaz. Kadının saçını açmakta melekler kaçmaz rahmet meleklerim. Veyahut Yahutta Kur'an okumak caiz değildir demek doğru değildir. Bir kadının saçlarını açarak ne yapabilir? Kur'an okuyabilir. Hatta böyle kısa kol bile olmakta Kur'an okumasında bir beis yoktur. Tamam mı? Çünkü ama en eftalı ve en doğrusu ve en iyisi insan Kur'an okuduğu zaman kibleye dönmesi, misvak kullanması, efendim diz ösüçükmesi ve yahut da bağlaç kurması. Tamam mı? ve güzel şekilde zinetlenmesi, hatta mesela balgam geldiği zaman ağzını yıkaması. Çünkü Allah'ın kelamını okuyacak. En güzel şey Allah kelamıdır. Sen direkt Allah'la konuşuyorsun. O zaman Allah ile muhatap olurken, olurken ağzını ne yapacaksın? Ağzını temizleyeceksin. Mesela soğan kokusu, bu kokusu falan bu tür şeyler olmaması gerekiyor. Yani en iyi bir şekilde Kur'an okumak lazım. Tamam mı? Bu en eftalıdır. Ama bir kadın, bir kız saçlarını açarak Kur'an okuyabilir. Atletle gezer mi hocam evde? Tek başına atletle şortla evde gezer mi? Yani kadın Allah'tan utanması gerekiyor. Ama evinde tek başına. Olsun. Yani erkek de mesela gö yani dizden göbek arası nedir? Erkeğin avretidir. Öyle değil mi? Burada hembeli mezhebine göre kadının avreti dizden göbek arasıdır. İmam Elbani ve onun çizgisinde olan alimler diyorlar ki kadının avreti Tamam kadının avreti tırnaktan ta başa kadar yalnız yüz hariç. Kadının avreti budur. Örneğin bir Müslüman kadın kafire bir kadının yanında açık saçı gezemez. Avretini gösteremez. Yani bazı alimler ve en doğrusu da budur. Hanbeliler maalesef şiddet diyorlar ki kadının avreti yani dizden göbek arasıdır. Ve burada hanbeli alimlerin kitaplarına baktığımız zaman bunu savunuyorlar. Diyor ki kadının kadana, kadına dizlen göbeği arası. Yani bir kadın göğüslerini açabilir. Mesela, peki burada mesela dikkat ediyorsanız bazı kadınlar düğün salonlarında aynen Avrupa usulü elbiseler giyiyorlar. Göğüsleri dışarıda, memleri açılmış, şuradan yırtmaçlı, buradan yırtmaçlı, öden yırtmaçlı, arkadan yırtmaçlı, ayakları, bacakları gözüküyor. Niç, neymiş efendim? İşte <gülüyor> avret dizlen göbek arası. Alakası yok. Ve İmam Elbani Rahimullah yani kadının cilbabında bu meseleler ve zifaf kitabında bu meselelere değiniyor. Diyor ki kadının avreti aynen erkeğin erkeğin, erkeğe karşı nasıl avreti dizle göbek arasıysa ama en eflalı kapanması lazım. Tamam mı? Kadının kadına öyle değil diyor. Kadının kadına erkek gibi avret, avrettir diyor. <gülüyor> Dolayısıyla bir kadın evinde Evinde mahremleri yanında açık saçık de yani saç e, saçını açabilir efendim elleri bu şekilde açılabilir ayakları açılabilir normal şu boy boy şey bu şekilde boyunu gösterilebilir saçlarını böyle mesela buradan hani terliyoruz hava sıcaktır kaldırabilir bunda bir veis yoktur ancak şehvi babası yani abisi var mesela dayısı var amcası var mesela Tamam mı? Bu gibi şahısların kalkıp da şuraya giymesi, böyle giymesi, şöyle giymesi bunlar kesinlikle o kadın abesinin yanında, babasının yanında böyle giymesi haramdır. Bir kız babasının yanında bu şekilde giynemez. Giymiş bir elbise şuraya kadar, sütyen de giymiş. Sütyen gözdeleri yukarıya doğru çıkarıyor babasının yanında, abesinin yanında. Ne ne bu? Avretdir bu. Babasına bunu gösteremez. Babası bile olsa, abesi bile olsa. Dedesi bile olsa, amcası bile olsa, dayısı bile olsa. Niçin? Çünkü bu gibi şeyler, Allah korusun, büyük şeylere sebep olabilir. Onun için İslam, niçin İslam iktilatı haram kılmış? Zina olmaması için, tamam mı? Yabancı kadınlar ve erkekler birbirine tecavüz etmemesi için erkekleri ve kadınları birbirinden ayırmışlar. Eğer bu gibi sebepler olmayacak olsaydı, kadınlar ile erkekler karışık oturmakta bir beis yoktu. Hicab ayetleri inme, in, inmeden öncesi gibi. Biliyorsunuz hicab ayetleri inmeden önce Araplar kadın erkekler hepsi kar, karma karışık oturuyorlardı. Hicab ayetleri oldu, indikten sonra tamam bu gibi şeyler yasaklandı. Niçin? Çünkü diyorlar ki alimler harama sevi vesile olacak her kapı kapanması gerekiyor. Seddu'l-babız-zariyat diyorlar evveri'a ey günaha sebep olacak her şey. Harama sebep olacak. O zaman kadın yani kız babasına karşı, abisine karşı, kardeşine karşı, amcasına, dayısına karşı bu gibi elbiseler girdiği zaman böyle askılı maskılı şeyle girdiği zaman tamam mı? Şeffaf üstünde şu kadar şöyle slip bir kilot var, şeffaf bir elbise giyiyor, bacakları şu bu, hepsi gözüküyor babasının yanında. Bunu gezemez böyle. Babasının yanında gezemez bu. Onun için Mahremler yanında kadın şer'i olması gerekiyor. Sadece Müslümanların ittifak ettikleri yer açılacak. Saçları açılmasında bir beis yoktur. Onun için mesela bir kız, bir oğlan bir kızı isteyeceği zaman kızın saçlarını açmakta bir beis yoktur. Yani en doğrusu da budur. Çünkü bazı erkekler, maalesef bazı erkekler kadınların saçı kıvırcık ise sevmez kıvırcık saçı. Ve birçok erkek bazı kızlardan evlendikten sonra veya da tam zifaf esnasında daha kadınla cima yapmadan, cinsel münasebet yapmadan bakıyor ki sadece kıpırcık tamam diyor sen benim kardeşimsin diyor, hemen boşuyor. Niçin? Çünkü nişan esnasında bu kızın saçını ona göstermediler. Ve bazı şahıslar yani sözde yani muhafazakardırlar efendim yani niqapla geliyorlar. Ne alakası var kardeşim? Bu adam gerçekten iyi niyetli ve gerçekten bu kızla evlenmek için gelip görecek. Ama eğer bu gencin kızlarla veyahut da ailelerle oynadığı şüphe ediliyorsa, o zaman ne yapılacak? Gösterilmeyecek. Ama gerçekten adam evlenmek için istiyorsa ve annesiyle babasıyla gelip bu kızı görüyorsa, hepsi yan yana oturuyor, anneler babalar o zaman kız ne yapacak? Kız saçlarını tarayarak, saçlarını göstererek, Efendim güzel bir şekilde oturacak ve şey yapacak. Yani hatibe bile bu şekilde gözükmesi gerekiyor. Ama bunun dışında kesinlikle saçlar gözükmemesi lazım. Vallahi aleyküm. Ha bir, bir soru sadece. İmam Ahmed'in müsnedinde insanlar siz aklını yitirmişsiniz, mecnunsunuz deyinceye kadar zikri çoğalttı. Münafıklar siz, siz gösteriş yapıyorsunuz deyinceye kadar zikri çoğaltın. Bu hadis diyor sofilere delil olur mu? Onların yaptığı zikirler bu hadiste şerife uyuyor mu? Ayrıca hadisin siyahat hakkında bilginiz var mı? Ben inan ki bu hadisi bilmiyorum. Bize akmanın zikrederse musnede bakabiliriz yani hadise. A Arapçası nedir acaba? İnan yani bilmiyorum hocam sadece böyle soralım. Bir daha söyleyin insanlar diyor siz aklınızı yitirmişsiniz mecnunsunuz deyinceye kadar zikri çoğalttı. Böyle çoğalttı böyle ben böyle bir, bir hadis bilmiyorum. Ama e, yani ona zahmet olmazsa bu hadisin rakmını bize zikrederse ki biz araştırar o rakma göre yani numarası. Hadisin numarası var mı acaba? Verebiliyor mu? E sizi duyuyor hocam inşallah. Duyuyorsa kardeş versin. E, duyuyorsa bize o hadisin numarasını Müsten yazsın. Ve ebin Hibban'da geçiyor demiş. Musnet ve İbn Hibban'da geçiyor. Ha İbn Hibban yine onu rakam rakamları bize versek ki hemen maksat hemen şey yapalım. Hadis numaralarını verirseniz inşallah. Veya da bir de hadis numarasıyla beraber hangi konu hangi babta? Mesela şu babta, şu babta veya da şu konuda gibi olsam. bakalım inşallah gelecek haftaya inşallah unutmayın. Yaz tamam. bize hatırlat inşallah ki araştıralım. Hocaman şunu hocam. Allah Allah demek Allah'ı anmak, adını söylemek değil midir? Neden bidat olsun diye bir soru geldi. Eee doğru doğru. Allah gerçekten biliyorsunuz Allah Celle Celal isimleri içerisinde İsmu Azam denilen Allah Celle Celal'ın lafzıdır. Tamam mı? Eğer Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Aleyhi selam zaten bu zamanla gelecek bu önümüzde ama madem ki soruldu soru cevap verelim ve Selam'in ne diyoruz biz? ve Vesselam'ın yapmadığı bir ibadeti bizim yapmamamız nedir? Sünnettir. Yaptığı ibadeti yapmamız sünnettir. Yapmadığı ibadeti yapmamamız sünnettir. Ve buna ne diyorlar alimler? Es-Sünnetü Terkiye. Ey yani Aleyhisselatü Vesselam'ın terk ettiği ibadet. ve Vesselam bu ibadeti yapmamıştır. Ey Allah, Allah, Allah lafzı ile zikir çekmemiş ve anlamış. Ama demiş ki subhanallah, elhamdülillah, Allahu akbar, la havla ve la kuvvete illa billah, subhanallah ve bi hamdi, subhanallah ve bi la ilahe illallah, la ilahe illallah ve la şerike, ve etubu yani bu gibi sünnette olan zikirler var. O zaman neden biz ve Vesselam'ın bizzat yaptığı zikirleri bırakıp da ve semin yapmadığı ve dinde aslı olmayan bir zikri yapıyoruz? O zaman dinde aslı olmayan bir zikir, tam mı? Her ne kadar o zikir denilen o lafızla zikir yaparsak da o zikir Allah katında makbul değildir. Bu hadise göre. Müslüman rivayet ettiği bir hadis, men amila amelen, aleyhi amruna fehurat. Her kim bir amel yapar, ey bir ibadet yapar, yapmış olduğu ibadet bizim sünnetimize uygun değilse, o yapmış olduğu amel, ey ibadet merduttur, makbul değildir öbür diğer sahih-i muslim ve sahih ile sahih muslim'de olan hadis men ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu her kim dinimizde olmayan veya da dinimize uygun olmayan bir ibadet icat ederse icat etmiş olduğu ibadet nedir makbul değildir o zaman müslümanın yapması gereken şey nedir hanisa vet yaptığı şeydir s ve Semin yaptığını yapacağız hesa ve semin yapmadığını yapmayacağız Aleyhisa ve Selam 11 rekat namaz kılımız geceleyin ister Ramazan da olsun ister Ramazanın dışında olsun biz de 11 rekat kılacağız onu aşmayacağız mesela 21 kılıyorlar 35 kılıyorlar 40 kılıyorlar kesinlikle Bunlar hepsi sünnete aykırıdır Aleyhisat ve Selam Ramazan' da var Ramaz'anın dışında 11 rekattan fazla kılmamıştır Aleyhisaat ve selam Mesela abdest almış, bazen namaz kılmış, bazen namaz kılmamış. Ali Satt ve selam camiye girdiği zaman mesela hutbenin dışında vakit varsa ne yapmış mesela? Diyelim ki mescit namazını kılmış. E biz de kılacağız. Eğer kılmadıysa bir şeyi yapmadıysa biz de yapmayacağız. Yaptıysa yapacağız. O zaman isteseyen bu Allah Allah lafzını Anmadığı için, zikretmediği için bir zikir olarak sünnetinde böyle bir bahis söz konusu olmadığı için biz de bunu söylemeyeceğiz. Allahu alem. Ta'lim lazım. alem. sallallahu aleyhi ve ve ve ve bihamdik